Elhamdülillahilllezi hedana لهذا vema kuna nehteliyelevle an hedana Allahumma tevfeeqi ve acı sâmi illa billah lekad jâet rsulü ala rasuluna Muhammed Allahumma salli ala salli ala ala Muhammed sallim sallu ala tabi mi kulubina Muhammed Allahumma ala salli ala ala salli sallim ala اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عبد بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب عبد بك من من الشياطين وعبد بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فولاك مع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين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 allah Teala ve Tekaddes Hazretleri meclisimizi mübarek eylesin. Amin. Bugün rahatsız olmama rağmen allah Teala lütfetti, nasip etti, size kavuşturdu elhamdülillah. Siz uzaklardan geliyorsunuz. Benden daha uzaklardan gelenleriniz var. Onun için sizin cemaatinizi allah Teala terk ettirmesin. Amin. Geliyoruz, yetiştik elhamdülillah. Fakat hem grip gibi bir hallerim var. Hem şekerim düştü yolda gelirken o da beni salladı. Hem de dişimde bir operasyon var. Dilimde yara var dilimin uçlarında. Onun için belki çok uzatamayacağım. Ama siz tabii ki inşallah diyelim yine. İnşallah demezsek 3 saati boylarız. Onun için inşallah çok uzatamayız. Ve meclisimiz bazı hadis-i şeriflerle ve rivayetlerle donanmış olur. Böylece af olarak, mağfiret olarak dağılmış oluruz inşallah. Evet. Elimizde mübarek asa Şerif var. Korkmayın kafanıza vuracağım diye yani. He, kafanızı kırar. Bayağı bir kafaları kırar. Allah ehli bidatın kafalarını kırdırsın allah Teala. Amin. Amin. Bu mübarek Asa-ı Şerif, Halidi i Bağdadi Zülcenahayn Hazretlerimizin Nakşi tarihinin müceddi diye kolundan Sonraki kolbaşımız Halid-i Bağdani Hazretleri'nin mübarek asası. Tabii ben bereket olsun diye elimde tutuyorum. Bana getirmediler, bana vermiyorlar. Ama bereketi bize yeter inşallah. O büyük veli, müceddit, kutbul ektab, gavsul evtad, zülcenahayn, iki kanat sahibi hem zahirde hem batında. Ali Adir Efendi Hazretleri'ne İstiklal mahkemelerinde sorarlarken hangi tarikattensin? Halidî tarikatındanım diyor. Esasen nakşibendi'dir, fakat Nakşiliğin altında ne var? Kollar var, kolbaşları var. Nakşiliğin hangi kolbaşı var? Şah-ı sonra en büyük İmam-ı Rabbânî Hazretleri var. Onun için ne oluyoruz? Müceddidiye'den oluyoruz. Nakşi tarikindenim de diyebiliriz. Müceddidi tarikatinden de diyebiliriz. Çünkü İmam Rabbani aynı tarikat. Ondan sonraki kolbaşı hangisidir? Halidiyye kolundanız. Halidiyye kolu kıyamete kadar devam edecek inşallah. Ee, kıyamete kadar da bu işe başka bir isim verecek zat yok. Efendi Hazretleri'ne de teklif ettiler bazıları. Ee, ko bu Nakşi kolundan, yolundan Mahmudiyye diye takalım yani kolbaşı sizde kolbaşı olun falan. Efendi Hazretleri bunu istihare ile baktı reddetti ve kabul etmedi. Dedi ki Mevlana Halid'den sonra ta kolbaşı yoktur Halidiye olarak kalacaktır. Onun için son isim üzerimizde Mevlana Halid'in ismidir bereketidir. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Allah. Efendi Hazretlerimizle beraber Şam-ı Şerif'te ziyaret ettik kabri şerifini, Allah Teala Şam'ı yeniden bu hainlerin, zalimlerin, bidat ehlinin, nusayrilerin ellerinden halas eylesin. Bahdadi Hazretlerimizin, Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerimizin, İmam Nablusi gibi birçok ulemanın, evliyanın ve sahabenin kabirlerini Allah Teala yeniden emniyet ve hürriyet içerisinde ziyaret edebilme imkanlarını nasip eylesin. Amin. Allah Teala şam Şerif'te ehli Sünnet'i aziz eylesin Amin. ve galip eylesin. Amin. Şimdi aramızda Şeyh Efendi Şeyh Haşi' Hazretleri misafirimiz buraya, Bursa'ya gelmişler. Kamışlı'da bulunuyorlar. Kamışlı tabi Suriye'nin dahilinde oluyor ama şimdi karış değer yer. Haritalar, maritalar değişti fakat Kamışlı'da bulunuyor. Kendisini gösterir şeyini. Kameradan çekiyor musunuz Hoca Fendi? onu gö Millet merak eder. Hoca Efendi'yi gösterin Şeyh Haşi Hazretleri. Bu mübarek zat baba, hem Seyyid Ehli Beyt'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu Şecereli Seyyid. Allah Teala bizleri elhamdülillah onunla beraber bu gece tanıştırdı, müşerref eyledi. E, bu mübareğin babası Seyyid Şeyh İbrahim Hakkı Hazretleri. Bu mübareğin dedesi Şeyh Hüseyin Zeybari Hazretleri Siyirdin bir beldesinde medfundur diyor. Tabi bu Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki sıkıntılardan dolayı Suriye'ye geçmişler. Yoksa evvelce Siyirdin neydi köyün adı? Bası? Siyirdin? Siyirdin. E yukarıya? Basrat, Siyirt'in Basrat kasabasında dedesi metfun, dedesi de e, Seyit Hüseyin, Şeyh Hüseyin Hazretleri, bu mübarek zat da Halid-i Hazretlerinin halifesi. Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifesi, Bağdadi Hazretlerin halifesi Şeyh Hüseyin Efendi'den babası İbrahim Hakkı Efendi'ye oradan Şeyh Efendi'ye e, hem zahiri ilim hem batını ilim, hilafet e, intikal etmiş. Allah Teala Hazretleri ocaklarında bu bereketi daim eylesin. Allah Teala ocaklarını kıyamete kadar ilim ehliyle, salah ehliyle, bu tarikat-ı aliyenin hilafetiyle mamur eylesin. Amin. Nazarlardan, şerlerden, kötü hallerden muhafaza eylesin. Ee, Kamışlı'da rahatız diyorlar. Yani emniyet var diyorlar. Ben korktum tabii sıkıntınız var mı? Yok diyorlar. IŞİD belası da oradan uzak. Ondan sonra diğer belalar tehlikeler de uzak Allah uzak eylesin. Amin. Allah Teala onların oradaki tekkelerini, ocaklarını, medreselerini mah mahfuz eylesin. Amin. Amin. Dua diyoruz. Bu mübarek zat Seyyid Cezeri Hazretleri vardır Cizre'de. Ben onu Cizre'ye gittim, ziyaret ettim kabri şerifini. Onlarla da akraba alıyorlar. Seyyid Bakı vardır İnegöl'de durur o. Seyyid Ali Cezeri'nin oğludur İnegöl'de. O mübarek zat, Seyda-ı Cezeri kim? Mehmet Eminer Hoca Efendi vardı, Allah rahmet eylesin. 110 yaşında vefat etti, büyük veli. Efendi Hazretlerimizi çok sever, Efendi Hazretleri onu çok sever. O zatın da şeyhiydi, Seyda-ı Cezeri. Seyda-ı Cezeri de bu zatın babasından hilafetli ve icazetli. Ee, yani zürriyeten ba'du han bin ba'd. Bunlar bir zürriyet ki birbirlerinden alınmadırlar, birbirlerinden gelmediler. Allah Teala Hazretleri bereketlerini İslam alemin üzerinde bu seyitlerin, ehli beytin, ulemaanın, evliyanın ve Halid Bağdadı Hazretlerimizin halefasının bereketlerini ehli İslam üzerinde daim ve daim eylesin. Amin. Bu mübarek hasa da babalarından kendisine intikal etmiş. Tabii Halid Bağdadı Hazretlerinin cübbesi de var. Ee, kendi kardeşinde de cübbesi var Kamışlı da diyor. Eee Büyük işler o cübbeler. Ya! Evliyullah'tan birisi birçok makamları açtı, açtı, açtı. Tam Seyri sülükünü tamamlayacak fakat bir türlü tamamlamak kemal hasıl olmadı. Sonra bu Bekir Sıddık radıyallahu cübbesi bir yerden ona intikal etti işte nasip meselesi. O cübbeyi giyince Allah Teala'ya vasıl olma makamı tamam oldu diye kitaplarda gördüm. Dolayısıyla bunlar kutsal emanetlerdir ulemanın, evliyanın ellerinin değdiği mübarek, bereketli hele ki asa, Allah Teala Hazretleri bu mübarek asayı, bu bereketli asayı ehli bid'ata karşı yaptığımız reddiyelerde bize kuvvet eylesin, takviye eylesin. Bid'at ehlinin görüşlerini bu mübarek asa, bunun sahibi Galide Zülcenah'in hürmetine Allah Teala, bütün bid'at ehlinin görüşlerini Tarımar eylesin, zeli eylesin, hakir eylesin, bizleri Allah'ım takviye eylesin, bizleri eli Sünnet'in müdafasıyla aziz eylesin. Amin. Allah'ım salli aleyh Muhammed ve alâ aleyhi sallâbü Meclisimizde madem ölü mübarek bir kutbun, velinin, müceddinin, mübarek elinin değdiği bir asa yanımızdadır, elimizdedir, aramızdadır. Allah Teala sahibinin ruhaniyetini hazır eylesin. <gülüyor> <gülüyor> Evliyallah'ın ruhaniyetleri hazır olurlar. Onların ruhaniyetlerinde külliyet vasfı vardır. Allah'ın Allah dostlarının ruhaniyetleri e, hapiste değildir, rehin değildir, tutsak değildir. Onlar serbest bırakılmışlardır. Ruhlar aleminde dolaşırlar ve gezerler. Bu alemde de gezerler ve dolaşırlar. Mahmud Efendi Hazretlerimizden defaatle dinlediğimiz üzere gece teheccüd vaktinde Bukhara Meşayık'ı gelirler müritlerini kontrol ederler. Ruhaniyetleri gelirler. Efendim teheccüd namazı kılıyor mu? Tarikat dersini yapıyor mu? Zikrediyor mu? Gafletle yatıyor mu? Hep böyle takip ederler. Allah Teala dostlarının ruhaniyetlerini bizlere refika eylesin. Amin. Yoldaş eylesin. Amin. Hayatımızda ve ölümümüzde ve kabrimizde de Onların feyizleriyle, bereketleriyle, ruhaniyetleriyle bizleri müstefi eylesin, müstefi zailesin. Amin. Amin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi sellem. Şimdi İstanbul'daki takip ettiğimiz derslerde Mevlid ayından bu yana Rabi'ül Evvel'den beri sahabe-i kiramdan sadır olan fedakârlıklar İstanbul'u takip ediyor musunuz perşembeleri? Evet. He? Dinliyorsunuz değil mi? Mesela i̇şte ayda bir yetmez buraya gelmekle. Haftada bir de yetmez, İstanbul'daki de yetmez. Her akşam sohbet dinlemek lazım. Her akşam, her gün dinlemek lazım. Nasıl yemek? Her gün yemek lazım mı? Hem de kaç kere? Ne üçü ya? Üç öğün develer yani. <gülüyor> İnsanlar iki öğün yiyor. <gülüyor> Cennette bile rızık kaç kere? İki kere, sabah, akşam. Akşam da çok geç yemeyin, çok ağır uyku yapar, tamarlarınızı tıkar. Onun için ikinden sonra falan ve akşamdan sonra en geç, yatsıdan sonraya da yemeği çok bırakmayın. Evet. E, günde kaç öğün yemeden duramıyorsunuz. Ruhunuzun gıdasında, haftada bir, ayda bir sohbetle nasıl iktifa ediyorsunuz? Halbuki ruh ve kalp bedenden daha ziyade muhtaçtır. Rabbim tebâreke ve Teala. Bizleri bu manevi sohbetlerde gıdalanmaktan mahrum eylemesin. Amin. Şimdi biz sahabe-i kiramın fedakarlıklarından misaller veriyoruz, örnekler veriyoruz. Bunlar bize ne olacak? Ders olacak, ibret olacak. Bugün sünnet düşmanlarına karşı, ehli sünnet düşmanlarına karşı, dünyanın kafirlerine, Yahudi ve Nasara'ya karşı, İslam'ı desteklemekte, ehli sünneti teyit etmekte, malımızla, canımızla ne kadar fedakarlık yapmamız lazım? Bu bidat ehli akımlara karşı nasıl dik durmamız lazım? Nasıl fedakar olmamız lazım? Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem kendi sevgisi, sünnetinin sevgisi, yolunun sevgisi, içimize ne kadar işlemesi lazım? Burada örnek alacağız diye. Birkaç derstir, bazı kıssalar e, zikrediyorum İstanbul derslerinde. Burada yine hazırlamıştım, Rabbi'ül evvel ayında hazırladıklarımı da bir gecede okuyacaktım göya. Fakat üç sohbeti olduğu belki de hala hazırladığım dersleri bitiremedim. Ee, ama burada da birkaç tanesini beyan edelim. Allah Teala Hazretleri bizlerden husnü ifadeler, sizlerden de husnü istifadeler nasip eylesin. Amin. Sahabe-i kiramdan Talha Talha ibnül Bera İbn-i Umeyra Radıyallahu Teala Şimdi Sahabe-i Kiram'da tabi birkaç talha var Yani Meşhur talha Bu değil Aşere-i Mübeşşere'den olan Evcebe talhatu Talha cenneti vacip etti diye Uhud Muharebesi'ndeki fedakarlıklarıyla Cenneti kendine vacip eden Hazreti Talha O değil bu Bu Bera oğlu Talha Radıyallahu teala. Fakat böyle aynı isimde birkaç sahabe, bazen çok sahabi oluyor. Bu zat Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin yanına geldi. Dedi Ya ya Resulallah übsud yedeke ubayike mübarek elini ver yani elini döşe bana doğru uzat. Sana biat edeceğim. Biat biliyorsunuz. Tabi biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme rastlayamadık ama ona rastlayanlara rastladık. Görenleri, görenleri, görenleri böyle devam eden bir silsileyle biz de mürşitlerimizi gördük elhamdülillah. Kainat Efendisi'ne silsilesi, halakeleri ekli olan zatlara ulaştık. Allah Teala kopmaktan muhafaza eylesin. Kainat Efendisi sordu ki sallallahu aleyhi ve sellem, Ala maza. Ne üzerine bana bir biat edeceksin? Yani ne, ne üzerine benimle sözleşeceksin? Dedi Halil İslam, "İslam'ı kabul etmek istiyorum. Senin dinine gireceğim, sana biat edeceğim." Ve inemertuke en ebake. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Dikkat. Sana babanı öldürmemi emretsem sözümü dinleyecek misin? Babanı öldürmemi emredecek olsam mesela bu zat dedi ki la yani babamı öldür dersen onu yapamam dedi. Tamam öyleyse kalsın dedi. Biat kalsın. Durdu durdu durdu bir zamanlar Dayanamadı geldi. Dedi sana bir hat edeceğim. Dedi ne üzerine? İslam. E İslam teslimiyettir. Babanı öldür desem öldürecek misin? Dedi öldü yapamayacağım. Kas. 3 kere gitti geldi. Buzat. Ve 3.de Evet. Geldiğinde dedi ki ya Resulullah Ayaklarını öpme, Efendimiz sallallahu aleyhi ve yaklaştı, yaklaştı, mübarek ayaklarını öptü. Ne bahtiyar insanlar, ne şerefli insanlar. Kainatın efendisinin ayaklarını öpmüşler. Biyatını yaptı, dedi, babanı da öldür desen, ona da tamam diyorum. Evet. Şöyle bir söz söyledi. Kendisi gençti, çocuk denecek yaştaydı. Nurni bima ahbebte, la asileke emra. Ya Resulallah ben sana biat ettim, ne istiyorsan bana emredebilirsin, hiçbir emrine karşı gelmeyeceğim. Kolay bir şey değil. Canını ver, var bu işte, malını ver, var bu işte. Bak, hiçbir şey isyan etmeyeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şaşırdı. Buyurdu ki, izle faktüle bak, o zaman hadi git babanı öldür. Hemen dedi, davrandı giderken sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eqbil geri gel geri gel Hele geri gel feynniylem u'as bi katîati rahim Ben akraba ilişkilerini kesmek gibi bir huy ile vasıfla gönderilmedim Senin baban en büyük gavur da olsa ki babası müşrik baban müşrik de olsa kafir de olsa ben sana babanı öldürmeni emretmem ya Talha, anne, لَيْسَ Ey talha! Bizim dinimizde sıvayı rahimi kesmek diye bir şey yoktur. Yani bir insanın annesi babası dinsiz kitapsız kafir olsa onlarla görüşmeyi kesecek mi? Kesmek yok. Ziyaret edecek mi? Para isterlerse verecek mi? Efendim? Hasta olurlarsa hastaneye götürecek mi? hatta sırtında taşıyacak. Gidemiyorlarsa. Ama namaz kılma derlerse dinleyecek mi? Dinlemeyecek. La taata lil mahluk fi ma'siyatil Yaratana isyan da, yaratılana itaat yoktur. O zaman efendim sakalını kestese kesecek mi? Yok. Haram tıraş haram. Ondan sonra kızına dese ki başını aç. E tesettür şart farz. Başını kapatmak Vücudunu kapatmak, çarşaf giyip örtünmek, her yerini örtmek, tesettürü farz. E dese ki soyun başını aç, bacağını aç, kolunu aç, açabilir mi? Açamaz. O ayrı, o ayrı. Ama meşru olan istekleri varsa bana para ver, verecek. Yemek ver, verecek. Götür ben şuraya, götürecek. Bizim dinimizde akraba ilişkisini kesmek yoktur. Velakin اَحْبَبْتُ اَلَّا يَكُونَ fi د۪ينِكَ رَيْبَتُونَ Ey talha, sen daha gençsin, geldin Müslüman oldum, sana biat edeceğim dedin ya, ben de istedim ki, senin dininde, imanında en ufak bir şüphen kalmasın, çok sağlam Müslüman olasın, imanın çok yakini dereceye ulaşsın, kuvvetli olsun, onun için seni tecrübe ettim, sınadım seni, denedim seni, ama sen kazandın, Dedi ve bu zat, sahabeden bu zat güzel Müslüman oldu ve İslamiyetini de güzel bir şekilde yaşadı. Şimdi tabi burada mesele nedir? Herkes ne yapabilir? Herkes sevgi iddiasında bulunabilir. Herkes ben Allah'a çok seviyorum diyebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canımdan çok seviyorum diyebilir. Diyor muyuz? Diyoruz. İspat edebiliyor muyuz? Maalesef birçoğumuz edemiyoruz. Ve imtihanını kazanamıyoruz ve sınıfta kalıyoruz, geçemiyoruz. Çünkü bakın imtihanda neler var. Bugün bu Müslümanım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi canımdan çok seviyorum diyen bu milletin, bu Müslüman ümmetin ehli sünnet geçinen ümmetin birçoğu bazı hocalara takılmıştır. Bu hocalar el sünnet dışı fetva verseler de hadis-i şerifleri reddetseler de kainat efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarını hiçe saysalar da yine onlar ne yapıyorlar? Ya bu da alim adamdır. Bu kadar mürekkep yalamıştır. Bunun da bir bildiği vardır, bir görüşü vardır diyerekten Hübbükeşşeyeyi <gülüyor> umimeyusam bazı kişileri seviyorlar, o sevgileri onları kör ediyor, savrediyor. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabiim diyenlerden, onun ümmetindenim, onu canımdan çok seviyorum diyenlerden bir çoğunu ben görüyorum, ehl sünnet dışına çıkmış hocaların, şeyhlerin, alim geçinen müsveddelerin, bozuntuların peşlerine uymuş, kuyruk olmuş gidiyorlar. Allah bu milleti uyandırsın Rabbim Teala'yı. Bu nasıl olacak arkadaşlar? Hiç Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sevgisiyle onun sünnetini hadislerini reddeden adamların sevgisi bir kalpte birleşir mi? Birleşmez. Nasıl oluyor? Demek ki daha biz hocamızla peygamberimiz arasında kaldığımızda hocamızı tutuyoruz, peygamberimizi bırakıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şeyhimizle peygamber arasında kalsak, e sen zaten sağlam bir şeyh bulsan, doğru dürüst bir şeyh bulsan, şeyhinle peygamberin arasında kalmazsın. Çünkü o zaman senin şeyhin ne olur? Tam peygambere ittiba eder. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sende de sorun kalmaz. Biz hiç Mahmud Efendi Hazretleri'nde böyle bir sorun yaşadık mı? He? Yaşamadınız. Ben 40 sene yanındayım. 40 sene aklım başımda yani 40 seneden de fazla belki 7 yaşından beri yandayım ama 40 sene aklım başımda meselelere vakıfım. Bir şey sünnet olacak da efendi hazretleri o sünneti terk edecek. Bir şey hadis olacak efendim ben bir şey desem efendi hazretleri hadis-i şerifte böyle var nasıl yapalım? Hemen öyle yapalım. Ondan sonra ona devam eder. Hiç bırakmaz. Bir de bana arada derdi ki Ahmet sen bir hadis bulmuştun ya onu hiç unutmuyorum devam ediyorum Ha, öyle de hatırlatır bana yani seneler sonra benim de kafama birkaç kere dank ettirir yani ben senin okuduğun hadislerle amel ediyorum sen bana dediğimi niye yapmıyorsun <gülüyor> ya e ben beceremiyorum ki yapmak istiyorum da nakısın ben o mübarek kamil mükemmil, mükemmel mükemmel cuma sabahları ne okunacak Birinci rekatta secde suresi. ikinci rekatta insan suresi. E uzun da sürüyor. Üç sayfa bir rekat. Efendim, öbür taraf iki sayfaya yakın. Onu duyar duymaz tamam. Ne olacak? İmam geldi misafir. Geçirecek onu imama sorar. Secde suresiyle insan suresini e, cuma sabahıdır ya sünnet. Onu okuyabilecek misin? Yani şaşırabilirim efendi hazretleri. O zaman sen geri kal. Yani imam edecek onu, ikram edecek mihrabı çok ikram ederdi. Ama işte o her sünneti böyle ya son zamanda ne yaptı? E, bir de şalvar bulunduruyor. E, geliyor adam imam müftü şu bu şalvarsız pantolonlu bu sefer derdi ki hoca beni şuradan odaya geç sana şalvar verelim. Ona pantolon üzerine bir şalvar çektirir. Cübbe de yetmiyor. İçine bir de şalvar. Buyur geç imam ol biz sana uyarız. Ama sünnete ittiva olsun. Her meselede sünnet, sünnet, sünnet. En ufak bir çocuk dese ki böyle bir hadis var, sünnet var. Hemen amel edelim. E böyle bir şey bulursan peygamberinle şeyh'in arasında kalır mısın? E kalmazsın. Ama sen öyle adamlara şeyh diye gidiyorsun, bağlanıyorsun. He? Haydarbaş'tan şeyh olursan nere gider? Ben bir şey demedim. Hepiniz gülüyorsunuz yani. Biraz anlasın da tevbe eder belki ya. Biraz insan zerre kadar insaf etse tevbe eder ya. Nasıl şey bilmiyorum. Kadri i Şeyh'im diyorsun. Şah-ı ben Hazretlerine cellat diyorsun. Tövbe estağfurullah el Koca Şah-ı ben seni ne yapar ya? Ama işte adamlar böyle. Adamın ilmi olmazsa, altyapısı olmazsa, mürşidi kamil olmazsa, Eli sahihye olmazsa havada uçsa ne yazar, denizde yürüsene yazar. Ne kargayı geçebilir, ne köpek balığını geçebilir. Bunlar iş değil ki yani. Mesele istikamettir. Mesele sünnete ittiba. Ama bizim millet bulmuş bazı hocaları gitmiş onun peşine. Adam hadisleri inkar ediyor. Bukharileri inkar ediyor. Müslümanlara hakaret ediyor. Ya! Sahabeyi sevmiyorum diyor. Hazreti Muaviye'yi sevmiyorum diyor. Radıyallahu teala. Ya sahabeyi nasıl sevmezsin ya? E böyle adamlar. E şimdi sen Hayrettin Karaman'a mı uyacaksın? Resulullah'a mı uyacaksın sallallahu aleyhi ve sellem? Hadi bakalım arada kalıyor. Arada kalınca ne diyor? E bu da hocaların hocasıdır. Ne yapalım şimdi diyor. Hadi bakalım şimdi. Adam diyor ki ya Resulullah bana ne istersen emret diyor. Diyor babanı da öldürsem öldür desem öldürürüm diyor yani şimdi orada sahabe babasını öldürme bile bir imtihan olaraktan öldürmeyi emretmedi faraza bu imtihanı kazanıyor bize gelince ya bu adam hadisleri inkar ediyor sahabeyi sevmem diye sen buna uyacak mısın e ne yapalım o da hocaların hocası diyor bu kadar senenin hocası diyor onu da dinlemek lazım nasıl müslümansın sen nasıl müslümansın kim efendisi fe bi fe men Sahabemi seven beni sevdiği için onları sever ve men abgazun fe bi buzze Sahabemi sevmeyen beni sevmediği için onları sevmez. Hadis sahihtir Bukhari'dir. Sen nasıl dersin ben Muaviye sevmem? Radiyallahu Teala. Nasıl dersin? Senin hocaların hocası olman sana sahabeyi sevmeme hakkını veriyor. Mu? Ondan sonra ya adam efendi hazretleri, Mahmud efendi hazretleri gibi bir zat. Yeni Şafaan sahibini arıyor. Benim yanımdan. Ya bu adam böyle şeyler yazıyor. İşte bunu yazdırmayın, ettirmeyin. Adam diyor ben efendiye bağlayayım. Ya bırak şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadi görmedik, görüşmedik. Sen diyor Mahmud efendiye bağlayayım. E senin bağlı olduğun şey sana telefon ediyor. Diyor sana ki bu adam yanlış şeyler yazıyor. Yazdırmayın diyor. Adam diyor ki benim için belki de o yanlış anlamış. Diyor Ahmet yanlış anlamaz. Bu sefer diyor ki ya o hocadır öyle şeyler yapmaz. Bunu kime diyor? Mahmut Efendi gibi bir zata diyor. Hocadır diyor öyle şeyler yapmaz. Ya açıkça kabak gibi yazıları var. Yapıyor diyor. Ama adam kimi tercih ediyor? Şeyhini tercih etmiyor. Peygamberi tercih etmiyor. Efendim konjektürü tercih ediyor. Anladım şimdi. Neredeyim sen nerede ananı bırakacan, babanı bırakacan, karını bırakacan, kocanı bırakacan? Sen nerede maldan geçeceksin, candan geçeceksin? Sen daha en ufak bir dünya menfaatinden Allah ve Resulü için vazgeçemeyen adamsın. Sen derken belli bir adama söylemiyorum. Kendime söylüyorum ya. Yani. Onun için bizim muhabbet ve sevgi iddiamız samimi değildir. Allah lillah aşkı için bundan sonra sevgilerimizi sorgulayalım. Ve bu sevgiyi yüksek derecelere tırmandıralım inşallah. Yavuz hadis-i şerif dendi mi? Sünnet-i dendi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu dendi mi? Orada durmak lazım. Bir de hadisçiler çıkmış, hadis zayıf mı, şişman mı, uydurma mı, kaydırma mı? Ya Rabbel alemin! Bunlar da bir cins. i̇mam Gazali'nin i̇hya ül hadis geçiyor, Adam diyor ki İmam Gazali onun diyor uydurma olduğunu anlamamış. Şimdi meydana çıktı diyor. Vah vah vah vah vah. Şu garip zamanda, şu fesat zamanda kıyametin ağzına geldik. Şimdi kar meydana çıkmadı. Şimdi Deccal çıkmak üzere. Deccal çıkmak üzere oldu. Şu zamanda hadisin uydurma olduğu meydana çıkmış. Bizim hadisçi beyefendilerin nezdinde İmam Gazali anlamamış. Ebu Talib'e Mekki. Kutul kulüp sahibi, evliyanın reisi, ulemanın reisi, İsmail Hakkı Bursevi ruhul beyan sahibi Bursa'da yatıyor. Allah Teala şefaatine nail eylesin. Çok büyük velidir. Sami Efendi Hazretleri, Şeyh Efendi her geldiği zaman Bursa'da mutlaka ziyaret etti. Emir Sultan Hazretleri, Üftade Efendi Hazretleri, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu üçünden ziyaret etmemiş Bursa'dan çıkmazmış. Öyle büyük bir velidir Rolbe. Rolbe'de bir şey hadis diyor. Adam diyor ki uydurmadır. İhya Ulumuddin'de ya İmam Gazali onu bilerek yapmamıştır da. Yine bu edepli edepsizleri <gülüyor> İmam Gazali kim diyor? Ha o edepsizler değil. Bu edeplisinden bahsediyorum. Birkaç zaman sonra bunun da adını vereceğim. Şu anda konjektürüm şahit değil. Bunun kim olduğunu deşifre edeceğim. Feci deşifre edeceğim böyle. Var ya hallaç pamuğuna çevireceğim ha. Allah'ın izniyle. İmam-ı Gazali diyor. Bunun diyor uydurma olduğunu anlayarak nakletmemiştir diyor. Bilmemiştir. Şimdi meydana çıktı. Yahu asrı saadetten 1400 sene sonra meydana çıkarda o kadar en büyük hadisçilerin İmam-ı hadis dediği, İmam-ı Gazali'nin hadis dediği İsmet Garibullah Büyükşehif Efendi Hazretleri, Risale-i Kusya'da ve fil hadis demiş, hadis. Dedim, Efendi Hazretleri, bunu kaynaklarda bulamıyoruz, ne yapsak? Laf da gelecek, zaten geldi de, Haziz Bayındır, bindirdi bize, bilmem ne. Efendi Hazretleri, benim şeyhim o. Dedi ki, İsmet Baba hadis diyorsa, hadis de. Çünkü o Büyükşehif Efendi, Halid-i Hazretlerinin halifesi, halifesi. Abdullah-i caninin Erzincani'nin halifesi. O zat hadis dediyse sen ne çekiniyorsun? Evladım dedi bana. Biz böyle bir okulden geliyoruz. Sen kitaplarda sahih denecek hadis bırakmayacaksın ya. Nasıl peygamber sevgisi sallallahu aleyhi ve sellem? He? Ama kaynak olacak. Kaynak tefsirde geçecek, hadiste geçecek, fıkıhta geçecek, hakaitte geçecek, tasavvufta geçecek ilmine güvenilen muteber bir alimin eserinde geçerse ondan bahsediyorum. Yoksa sokaktakilerden bahsetmiyorum ben. Ama biz kaynak veriyoruz da İmam Gazali deyince İhya Ulumuddin deyince durmayan adam nerede durur ya? Onun için sünnete ittiba ve kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem, muhabbeti ve sevgisinin bizde yerleşmesi için biz biraz daha gayret gösterip Siyeri takip edip Sahabe-i kiramın fiiliyatını Tetebbu edip araştırıp inşallah imanımızı Kuvvetlendirmemiz lazım Allah Teala mübarek gecede de Ferasetimizi artırsın Basiretimizi artırsın Muhabbet ve ittibaımızı Allah Teala daim ve kaim eylesin Amin Şimdi Geldi Sevgiyi ita Biat istedi ama imtihan oldu Birkaç kere de o imtihanı hemen yaparım ederim demedi, içine sindirdi, hazmetti, geldi dedi. Tamam sana biat ettim. Müslüman oldu. Peki git babanı öldür. Kalktı gidiyor. Dur yavrum nereye gidiyorsun? Hele gel. Ben akraba ilişkisini kesmekle gönderilmedim. Dinimizde böyle bir şey yoktur. Ama ben senin dininde, imanında en ufak bir şüphen kalmasın diye seni denedim. Şimdi Bizi böyle bir bir deneme olsa... Bak adama diyor ki... Koca Gavs Hazretleri... Ya şunu yapma diyor... Adam diyor ki yanlış anlamış olamaz mısın diyor ya... Bu adam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşse ne der? Ya Resulallah amma da yaptın çüş der yani... Der yani bu kafa... Bu mantık... Ya Resulallah babamı mı öldüreceğim? Hadi git ya der ya... Hadi git ya... Bu nasıl Müslüman olacak arkadaşlar... Bugün şeyhine bunu yapan mürşidine bunu yapan üstadına bunu yapan ki üstadı ondan para istemiyor kızını istemiyor, yemek istemiyor yatak istemiyor diyor ki ehl sünnet dışı sahabeyi sevmem diyen adama yazdırma diyor. Bu kadar basit bir şeyde imtihanı kaybediyor adam. Bu da en akıllı geçinenlerden. İlk o kadar akıllı değiliz o kadar da zengin değiliz. Allah'tan böyle saflığına gidiyoruz yani elhamdülillah böyle diyenleri de gördüm yani İyi ki diyorlar çok aklım yok falan aşırı muhakeme, mukayese her şeyi sorgula, irdele ya Allah var Resulü bir şey buyurduğu zaman var mı bunda seçim hakkın ya ee Mahmud Efendi de sana bir şey diyorsa hadisi şerife göre diyor bu ümmetin sonra gelenleri önce geçenlerine lanet okuduğu zaman, beddua ettiği zaman Ümmetin sonra gelenleri, sahabe-i kiramın aleyhine konuştuğu zaman sahabenin faziletini hakkında bildiği ayetleri ve hadisleri gizleyenler Allah'ın indirdiklerini gizlemiş olurlar. İnsü meleklerin laneti onlar üzerine olur. Ya, efendim sana bu hadisten dolayı sana bunu rica ediyor. Kendi kafasından bir şey demiyor ki yani. Adam sahabenin aleyhine yazıyor, lanet gelecek. Sen de buna ortak olacaksın. Bu lanetten kurtul diyor sana. Allah'ın dostları hakiki mürşitler nefisleri için kimden bir şey istemişler yani? Bizi yedirdiler, içirdiler, giydirdiler. Bizden hiçbir şey istemediler. Mürşit budur. Ancak Allah ve Resulü'nün yoluna bizi delalet ettiler. Bir şey sünnette varsa, hadiste varsa, kitapta varsa, mektubatta varsa, ruhul beyanda varsa, he? Hiç bana sorma dediler yani. Amel et Evladım. Biz dine bağlıyız. Biz milleti kendimize bağlamıyoruz. Biz Allah'ın Resulü'nün hadisine, hadisine bağlıyoruz dediler. Nereden türedi böyle efendim acayip acayip döller ne kötü nesiller geldiler efendim hocasını tercih edip şeyini tercih edip ayeti hadisi terk edenler nereden türediler bunlar? Ya Onun için ne diyeyim arkadaşlar o kadar kolay imtihanlarımızı kaybediyoruz ki biz o zamanlarda olsak ne yapacaktık ya? Vallahi Hz Ömer birkaç kere kafamızı kesmişti yani. Değil mi? Bir çekmiştik kılıcıya ya Resulallah şuna. Şu munafın kafasını götüreyim derdi hemen Hazreti Ömer. Bizim gibi sahtekarlara rastlasaydı. Değil mi böyle? Kıvırtanlara böyle, acabalara. E ne konuşuyorsun ya? Allah ve Resulü bir şey söylüyor. Sen acaba diyorsun. Nasıl? Sen bana emret. Buyur ne emrediyorsan emret. Dedi. Evet. Onun için şimdi bir ahati de. Ne buyuruyor? E bu çok. Ebu Ubeyde, İbnül Cerrah radıyallahu teala bu mübarek zat sahabedendir. Zannedersem de aşereyi mübeşşeredendir. Öyle değil mi? Tamam. Zannetmiyoruz. Kesin arkadaşlar. Aşereyi mübeşeredendir. Ürdün'de kabri şerifi Egvar bölgesinde ziyaret ettim elhamdülillah. Allah şefaatine nail eylesin. O gezdik dolaştık orada. Günlerce erce oralarda. Hep sahabe bu mübarek zat Bedir Muharebesinde kimi öldürdü? Babasını öldürdü. Babası müşriklerin tarafındaydı. Kendisi müsahabe i kiram arasındaydı. Babasıyla karşılaşmak istemedi. Babasını öldürmek istemedi. Ama babası üstüne üstüne gelip kendini zorla öldürttü yani. Ama ne yapacaktı? Muharebede müşriklerle Müslümanların karşı karşıya geldi. Bedir muharebesinde ne yapacaktı Oyca sahabe? Ne yapacaktı? E şimdi İslam böyle bir din. Anadan, atadan, babadan, çocuktan, karıdan, paradan geçmeden olmuyor yani. Olmuyor. Bak, Ebu Bedimin Cerraha böyle bir şey nasip oldu. İstemezdi. İstemezdi ama adam müşrik olup zorlan üstüne gelip Kendini öldürtürse ne yapacak yani? Durum bu. E, Müslümanları mı zelil edecek? Müslümanların tarafını mı mağlup kılacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin taraftarlarını mı yenik duruma düşürecek? Ne yapsın? Bir tarafta Allah ve Resulü var. Bir tarafta anan baban varsa da karşında kim var? İslam budur. Ahlak budur. Evet. Kainatın efendisi gitmeyene giderdi. Kötülük edene iyilik ederdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sıla-i Rahîm'e davet ederdi. Efendim, yumuşak konuşmaya teşvik ederdi. Yemek yedirmeye teşvik ederdi. Selamı yayın derdi. Mücadeleyi terk edin derdi. Kavga gürültüyü bırakın derdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tabii ki müşriklerin kötü huyları bu işleri öyle zorladı ki birçok evlat anasının yüzünden, babasının yüzünden efendim, zor durumlara düştü. Yine sahabe-i Bilmiyorum ismini hatırlayan varsa desin, ben tabi artık yaşlanıyorum, kafamda gidiyor. Bir zat Müslüman olunca Mekke'de, annesine dedi? Dedi ki, sen Müslüman oldun, beni rezil ettin dedi. Sen dedi, İslam'dan dönünceye kadar ben gölge altına girmeyeceğim, ağzıma ekmek ve su sürmeyeceğim, efendim, güneşin alnında duracağım, öleceğim, Ondan sonra da ben öldüğüm zaman bütün kabileler senin hakkında diyecekler ki anasını öldüren hayırsız evlat diye sana lanet okutacağım dedi. Hakikaten. E tabi ne yapsın? Dinden dönmek kolay bir şey mi yani? Nasıl dinden dönecek? Dinden dönmedi. Annesi böyle bir gün dayandı, bir iki gün dayandı işte. aç kaldı, susuz kaldı, şey de kaldı. Baktı ki ya anası da rahatsızlık çekiyor ama bu da dinden dönecek hali yok. Gitti dedi ki anne dedi bin tane canın olsa tek tek çıksa ben peygambere küfretmeyeceğim haşa dedi. Ve bu İslam'dan dönmeyeceğim ne yaparsan yap şimdi dedi. Annesi biraz daha direneyim dedi durayım dedi. Baktı ki olacak gibi değil ya bu dinden dönecek değil biz candan olacağız dedi. Hadi getirin yemeği arkadaş bu işi bozalım dedi yani. Onun için istikrar lazım. Kararlı durmak lazım. Sebatkar olmak lazım. Anam şöyle dedi, babam böyle dedi, karım böyle dedi, çocuğum böyle dedi. Farzı terk et, vacibi terk et, sünneti terk et, müstahabı terk et, edebi terk et. Taviz tavizi getirir, çeker, sürükler. Ondan sonra insanı cehenneme doğru çeker. Anlatabildim. Bilmiyorum. Ne zaman lazım bu benim konuştuklarım? Kur'an ve sünnetle... Bugünkü toplumda yaşadığınız çevrede veya aile düzeninizde kiminiz ananız babanızla da sorumlusunuz bu davada. Bir tercih yapma noktasına geldiğinizde benim bu vaazım kulağınızda küpe olsun. Allah ve Resulünün tarafını tutanlardan olasınız. Tercih edenlerden olasınız. Siz onları tercih ederseniz onlar da sizi ahirette tercih edecekler. Ölürken de tercih edecekler, kabirde de tercih edecekler. Asla hayatınız düşmanların hayatı gibi olmayacak. Ölümünüz düşmanların ölümü gibi olmayacak. Kabirdeki duruşunuz, istirahatiniz diğer ölüler gibi olmayacak. Mahşere kalkışınız onlarla benzer olmayacak. Allah Teala size özel muamele yapacak. Çünkü neden? Siz bu garip zamanda, bozgun içinde, bu fesat zamanda Allah ve Resulü tercih ettiğiniz için. Kolay bir şey değil arkadaşlar. Olay bir şey değil. Ufak tefek imtihanlar bana da oldu. Benim de başıma geldi. Ama elhamdülillah Allah'a nasip et. Hep bu tarafı tercih ettim yani. Hep bu tarafı tercih ettim. Ama kazandım mı? Kazandım. Ha kazandım derken cenneti kazandım demiyorum ha. Şu ana göre kazandım. Çünkü bana ne dediler? Okula git dediler. Ortaokul, lise, üniversite falan. Yani... Anacığım çok ısrar etti Allah rahmet etsin. Anlamadı. Dünya şeyini diploma diploma diploma herkese diploma kafalarına takmışlar. Kadıncağız öyle zannet. Ben okulu bırakınca çok üzüldü. Hasta oldu. Yataklara düştü. Ya bayıldı ayıldı. Takdirname almışım ben. Ne yapacağım senin takdirnameni? İne versen yemez ya. İngilizceden takdirname. Ne yapacağım İngilizceyi? Kabirde geçmez, mezarda geçmez, mahşerde geçmez. He ha var yu ne var yu. Sen meleklere ben rabbüke diyecek onu mu diyeceksin? Yazık ya. Ben rabbüke diyecek ben rabbüke. Sen de bakacaksın meleğin suratına ki ne diyor bu bana diye. Gerçi Arapça bilmeyene de Müslümansa cevabını öğretecekler de. Ya siz zaten önce şu kabir suallerinin cevabını Arapça niye öğrenmiyorsunuz bir defaya? Hiç ölme niyetiniz yok ya. Allah Allah. Ben Rabbuke ve mennebiyuke ve ma dinuke ve ma kibletuke ve men ihwanuke ve men E bunları cevaplarını öğrenseniz mi kadar Hani soru cevap ikisi birden fazla gelir. Ben size sırayı söyleyeyim siz otomatiğe bağlayın. Cevapları verirsiniz otomatik tak tak çak çak. He? Ya melekler ortadaki sorudan başlarsa hoca efendi. <gülüyor> ya o da olabilir. Ben şimdi her işe garanti Veremem alemi ervahı Yani berzak alemindeki Turumları da kontrol altında Tutamam yani Bundan dolayıdır ki Sizler efendim Ne yapasınız Bu soruların cevaplarını inşallah hazır edesiniz Ve bu cevaplarla Diliniz kolay gelsin Muktedir olasınız Allahum salli ala Muhammed ve ala aleyhi ve sahbi sallallahu aleyhi. Ve Bak 100 küsür yaşında bize bereket olsun diye geliyor. Sohbete bereketini veriyor gidiyor. Siz onun yaşında olsanız Amazan amcamızın mübarek büyüğümüzün siz namaz da kılmazsınız ya. Ya hoca ben 100 yaşından sonra namaz mı olur ya? Allah toptan beni bağışladı zaten. 90'dan sonra sen demiyor musun günah yazılmıyor? Ee, ben çocuk oldum. Allah bana çocuk muamelesi yapsın. Ne olacak öyle? Ya hey gide hey gidi. hey gide arkadaşlar. Yaşlının biri Ezrail Aslan geldiğinde ne yapmış? Hele emzi verin emzi verin demiş. Emzi <gülüyor> almış. M M M bir şeyler yapıyor falan anladı mı? Falan yani ben çocuğum numaralar hareketleri. Ezrail Aslan ne yapmış ona? Atta demiş. Atta. <gülüyor> Gidiyoruz demiş yani ha. Öyle, emziklen bebek numaralarıyla adam atta adam kurtulamaz. Önümüzde kabir var. Bak 100 yaşında adam caz, mübarek zat her sohbete gelir. Ben de hastayım diye yatacağım aşağı. Ondan sonra siz de efendim bu ay gitmeyelim. Ya ben de geliyorum ne kadar hasta halimle. Niye bu ay gelmiyorsun ya? Allah'ın cemaatini niye bırakıyorsun sen burayı? Televizyonda açıldı şimdi. Kurulayım başına söylediğim Karı mısın sen ya? Televizyonu biz kurduk. Öksüzler, fakirler, araba bileti bulamayanlar, efendim hastalar, yaşlılar, kötürümler, kadınlar. Onlar seyretsin. Yani sohbet dillesin. Sen sağlam adamsın. Niye sen kadın gibi cemaate, namaza kadınlar gelmek zorunda değil? Erkekler cemaate gelecek. E ben oturup da dinlerim yine fazilet alamaz mıyım? İlim alamaz. Alırsın. Ama... Allah malıyla, canıyla bu yolda gayret ve cihada çıkanları... ...oturup kalanlardan çok büyük ecirlerle, mükafatlarla üstün kıldı Allah buyuruyor. Biz ecre azime talip olalım. Büyük mükafatlara nail olalım inşallah. Evet... Şimdi bana diyor istediğini emredebilirsin. Sana bir mizan veriyorum. Yani Allah ve Resulü sana bir terazi veriyor. Sevginde samimi misin? Niyetinde halis misin? Her konuşacağında, yapacağında, atılacağında, geri kalacağında efendim bu işi Allah ve Resulü seviyor mu sevmiyor mu, razı mıdır, değil midir diye bir Efendim hale oradaysa arşın burada diye bir ölçüye vuruyor musun? İşlerini Kur'an ve sünnet süzgecinden geçiriyor musun? Bana istediğini emredebilirsin ya Resulallah. Makamına geldin mi? Bu imtihana hazır mısın? Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olsaydı bana ne emrederdi? Beni neden ney ederdi acaba diye? Bütün harekat sekenatında bu ölçüyü koruyor musun? Dostluğa yakışır mı? Sevgiye uygun mudur? Seven sevdiğine böyle mi yapar? He? Sakalını uzat diyoruz, sünnettir diyoruz. Sen diyorsun ki hanım razı değil. Desene ki canım razı değil. Al daha peygamberle hanımının arasında tercihte kalan birçok Müslüman hanımını tercih ediyor Resulullah'ı tercih etmiyor sallallahu aleyhi ve sellem birçok sakal bırakmayanların bahanesi hanım razı değil olmuştur biz evvelden beri bunu duyarız tam Ravza-i Mutahara'ya giriyoruz Medine'nin kapısında Efendi Hazretleri yakaladı bir adamı o Mısırlıları yakalar onları yakalar o Mısırlılar da iri iri adamlar kaya gibi suratlarını da ciletler tıraş etmişler efendim ...sinek kaydı böyle... ...hepsini tutar işte sünnettir... ...sakalı bırak, şöyledir, böyledir... ...tek tek uğraşıyor mübarek... ...Kabe'nin kapısından ne kadar adam çıkıyor... ...oluk gibi namaz bitti ya... ...durmuş orada mübarek... ...dalganın ortasında... ...önüne geleni tutuyor... ...sakal bıraktıracağım diye ne yapsın... ...işi gücü sünneti ihya... ...he... ...Hacı Bilal ne diyordu rahmetli... ...Samsun'dan sohbet bitti... Kirasundan sohbet bekliyorlar. Karadeniz seferinde. Kirasundan arıyor aşk imam. Bilal Efendi ne var? Ya kaçta burada olursunuz? Kadın erkek cemaat ona göre toplayacağız. Efendi Hazretleri sohbeti için. O da bir hesap yapıyor, kitap yapıyor. Üç saat, beş saat şudur budur. Peşinden diyor ki önümüze bir sakalsız çıkmamak şartıyla. Neden? Orduda bir sakalsıza benzinci de bir saat onunla uğraşabiliriz. Çünkü Mubarek öyle bir insan. Tam Medine'nin kapısında adamı tuttu, Türklerden birini. Şimdi, Türkiye'de tutuyor adamı, hani sakalını bırak, adam ne diyor? Uzun yola gidince, hacca uzun yol diyorlardı eskiden. Şimdi yollar kısa oldu tabii, birkaç saatte gidiyor. Uzun yola gidin. Şimdi dedi, seni dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Mescidinin kapısında yakaladım Ne oldu? Sen İstanbul'da desem Diyorsun ki hacca gidince Hadi şindik Medine'desin hac da bitti Sakalını bırak bakalım Demesin mi ki hanım razı değil Şimdi de bahane buldu hanım Hanımı da arkadan geliyormuş Ben de oradaydım Hanımı da dedi ki ya ne yalancı adamsın dedi ya. <Gülüyor> Kaç kere bırak diyorum laf dinlemiyorsun dedi. Hoca efendi yakala bunu dedi ya yani sen peygamberimizin huzurunda Ravza'nın kapısında yalan söylüyorsun ya. Bir de suçu hanıma atıyor. Yani arkadaşlar İslamiyet çocuk oyuncağı mıdır? Bu kadar kolay alınacak bir şey midir? Bu kadar basit midir? Ümmeti men bir sünneti Benim ümmetim benim sünnetime sımsıkı sarılanlardır. Men rahibehan sünneti feleyseminni Yolumdan dönen benden değildir. Efendim Sünnetim evvela itikat. Ehli sünnete göre inanmak. Kadere inanmayan adama şefaat gelir mi? Adam zaten şefaata da inandı. yok ya. Sünnetimi terk edene şefaatim erişmeyecek. Onun için, kardeşlerim, evvela itikattan başlayalım. amen Resûlü bima uzil eyley min Rabbihi. Vel müminun, peygamber kendisine indirilen sallallahu aleyhi ve sellem, bütün ayetlere hadislere vahiylere nasıl inandı müminler de öyle inandı aynı onun gibi ehli sünnete göre itikadı tasih edelim ondan sonra da başlayalım abdestin sünneti gustun sünneti teyemmümün sünnetinden bütün farz vacip farzlar da sünnet hükümde farz ama farzları Resulullah yaptı mı yaptığı için o da sünnet ayrıyetten farz vacip sünnet müstehap. Edepleri işleyelim Haramdan kaçtı mı? E o da sünnet o zaman Metruhtan kaçtı mı? Kaçtı. o da sünnet o zaman E sünneti böyle anlarsak Yani elimizden geldiği kadar titiz davranalım Elimizden de Allah'ımızdan yardım isteyelim Çünkü biz beceriksiz adamlar zayıf adamlar Evet Şimdi Bu bize neyi hatırlatıyor? Şu ayt kerim'i hatırlatıyor Bizim itikadımız, kalbimiz samimi inancımızda ne var? Allah ve Resulü'nü dost edeceksin. Allah ve Resulü'nün dostlarını dost edineceksin. Allah ve Resulü'nün beri olduklarından sen de beri olacaksın, uzak olacaksın. Onlarla sevgi ve samimiyet kurmayacaksın. İslam'ın temelinde bu yatıyor. Bu ustada Mücadele Suresi, Mücadele Suresi de diye geçebilir. İsmi bir o şekilde de var. Ne buyuruyor? Yirmi ayet adjat kelimesinde. Rabbimiz Tebaarak ve Teala, La tajidu qabn yu'minun bilallahi ve yomil aakhiriyi, Yadun manhadallahu Rasuluhu ve lakanu aba ev ev ashiratahum siz bu ayeti iyi anlarsanız iyi dinlerseniz aklınızın beyninizin dimağınızın içine yerleştirirseniz kalbinize de indirirseniz sindirirseniz bundan sonra farklı Müslüman olacaksınız çok farklı değişeceksiniz bakın ne buyurdu Rabbimiz tebaraka ve teala bir topluluk, Allah'a iman edecekler. Ahirete öldükten sonra dirilmeye iman edecekler. Yani iman şartlarının tümüne inanmış ve Müslüman olmuş olacaklar. Ondan sonra da Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerle dostluk ve samimiyet içine girecekler. Allah ve Resulüne karşı gelenler isterse babaları olsun. İsterse oğulları olsun, isterse öz kardeşleri olsun, isterse aşiret ve kavmiyetleri akrabaları olsun. En yakınları olsa da Allah ve Rasulüne muhalefet edenlerle sevgi ve dostluk içine giren hem de aynı zamanda Allah ahirete inanan bir topluma Habibim sonsuza kadar arasan da rastlayamayacaksın diyor ne demek rastlayamayacaksın peki biz rastlıyor muyuz böyle işlere rastlıyoruz peki allah Teala da buyuruyor ki Habibim böyle bir topluma rastlayamayacaksın ama biz rastlıyoruz ne anladınız bu ayetten siz aslında biz de rastlayamıyoruz niye rastlayamıyoruz ya hem Müslümanım hem de gavurlarla dostluk ediyor var mı böyle adam var Allah-u karşı gelenlerle samimi oluyor var mı böyle adam var Allah Allah Allah. ne tehlikeli işler ya adam Kur'an'ın Bakara suresine makara dedi hala adamla oturanlar kalkanlar var hala adamla muhabbet edenler yüzüne gülenler var Allah beni muhafaza etsin ya Rabbi yani samimi söylüyorum dünya bir araya gelse acaba bana ne teklif etseler ne şantaj yapsalar Allah beni büyük konuşmaktan muhafaza eylesin yani Bakara Suresi'ne makara diyen bir insanın acaba suratına bakabilir miyim acaba? Güleç yüzle bakabilir miyim ve onunla oturabilir miyim acaba? Ben kadere inanmıyorum diyen bir adamın suratına güleç yüzle mahapette bakabilir miyim acaba? Ben sahabeden şu zatı sevmem diyen bir adamın yüzüne gülebilir miyim acaba? Niye ben böyle oluyorum da sen böyle olmuyorsun arkadaş ya? Ne farkımız var? Sen de Müslüman, ben de Müslüman. Niye fark ediyoruz biz ya? Şimdi Allah ve Rasulüne karşı gelenlerle dostluk edip de babaları da olsa oğulları da olsa dikkat et Adam hala Müslümanım diyor beş vakit namaz kılıyor İstanbul'daki büyük bir ilçenin belediye reisi Adam diyor ki caferilik hak mezheptir Ya sabah akşam bu Bekir'e Ömer'e Ayşe anamıza söven adamlara ha. nasıl hak mezhep diyorsun ya? Hiç Allah Resulü'nün sende hatırı yok mu? Peygamberin kıymetli eşinin bir hatırı yok mu? Benden sonra Ebu Bekir'e, Ömer'e uyun sözünün bir hatırı yok mu? Onları sevmeyen, beni sevmiyor sözünün bir değeri yok mu? Sen hala şiayı, caferidir, şudur budur diyerek nasıl Müslüman nazarında görüp onlarla dostluk etmeyi içine sindirebiliyorsun ya? Bu nasıl bir imandır ya? Allah Resulü'ne karşı gelmenin bundan daha büyük boyutu ne olabilir? Ne olabilir yani? La havle ve la kuvvete illa billahil alil azim Ne diyeyim arkadaşlar? Yani İslamoğlu üç Muhammed kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında öyle uygunsuz ve çirkin ve müstehcen laflar sarf ediyor ki Charlie Hebdo'nun yazarları halt etmiş yani. Evet. Kainatın Efendisi'nin erkeklik gücüne kadar takmış. Ve cinsel gücünün dendiği kadar abartılı mıymış, o kadar üstün olmadığını söylüyor. Halbuki Hazreti Enes radıyallahu anh, Bukhari hadisinde diyor ki, kırk erkek gibi gücü vardı diyor. Hazreti Enes sahabe arasında konuşurduk diyor. Ve bu Buhari'de geçiyor, Buhari'de. İslamoğlu bütün kitabının dipnotları i̇bn Hacer, i̇bn Hacer, i̇bn Hacer i̇bn Hacer Hacer Bari'de diyor ki bu kırk erkek cennet erkeklerindendir. Dü dünya erkeklerinden dört bin erkek kuvveti vardır diyor. Ve Ümeyye bin Halef gavurunu kainatın efendisi. Ümeyye'yi mi gebertti, Übey'i bin'i mi? He? Übey'i mi gebertti? Efendimiz sallallahu aleyhi bir müşriği eliyle gebertmiştir. O da Uhud'da zannedersem ona bir bindirmiştir, mızrağıyla sonra o yolda giderken gebermiştir. Onun için azabı en şiddetli olacak bu ümmette odur. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gebertildiğine göre en büyük peygambere nasip olan gavur, en büyük yavur demektir. Eşeddünnâs azâben yevmel kıyâmeti men katelenebiyyene ukatelû nebiyyûn Ahmet ibni Hanbel müsnedde rivad ediyor. En şiddetli azaba kim çarpılacak? Bir peygamberi öldüren bir de peygamberin öldürdükleri. İşte bu da peygamberlerin en büyüğünün öldürdüğüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gavur ne demiştir biliyor musunuz? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim üzerime omuzrakla yüklendiği zaman Rabia ve Muzar diye geçer. Yani Araplarda binlerce nüfusu olan kabilenin gücüyle bana vurdu demiştir. Ben öyle bir güç ve darbe daha görmedim demiştir yani. Ya gavurlar itiraf ediyor... ...bunlar kabul etmiyor ya... Kainat Efendisi'nin gücü kuvveti... Yahu senin ne işin var arkadaş... Hazreti Enes 10 on sene ona hizmet etti... ...sen ondan iyi mi biliyorsun... ...Rasulullah'ın gücünü eğit... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...güçlü olsa ne zararı var... He? ...biz uydurmaktan yana değiliz... ...biz uymaktan yanayız... Hazreti Enes bunu tespit etmiş... ...Sahabe-i Kiram aralarında 40 erkek kuvveti olduğunu beyan etmiş... Bukhari gibi bir sahih kitap, bunu zikretmiş. Ne diyor biliyor musun adam, beyefendi? Diyor ki, Süleyman Aleyhisselam'ın bin tane hanımı vardı da, her gece onlar işte dolaşacak gücü vardı ya, Süleyman Aleyhisselam'a zaten diyor, palavra uydurmuşlar ya, burada da diyor, peygambere diyor, karizma katmak için de, Hazreti Enes'lere diyor, İbni Hacer'lere diyor, Bukhari'lere diyor, karizmasını artırmak için bunlar da Süleyman Aleyhisselam'la yarıştırıyorlar diyor. Eyvah! Arkadaş bu ne iştir? İmam-ı nasıl uydursun karizma katmak için? Hazreti Enes gibi sahabeyi nasıl uydurur ya? Bukhari'de geçen bir rivayeti sen nasıl karizmaya hamledersin? Kainatın efendisinin karizmaya ne ihtiyacı var? Sen Resulullah sellem hakkında karizma lafını nasıl söylersin arkadaş ya? Yani onun için efendi kardeşlerim Kimle dostluk edeceğin, kimi dinleyeceğin, kimi izleyeceğin, kimin peşinde gideceğin, kime hocam diyeceğin, hacim diyeceğin, kimi okkalayacağın, kimi akkalayacağın ben onu bilmem. Ama Allah ve Resulüne muhalefet edenlerle babaları olsa, oğulları olsa, kardeşleri olsa, en yakınları olsa dostluk yapan bir kavim bulamayacaksın ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bulamayacaksın diyor. E biz buluyoruz diyoruz. Hem Müslüman Allah ahirete inanıyor. Hem de Allah Resulü'ne karşı gelenlerle dostluğu var. Var mı böyle insanlar? Türkiye'de bol miktarda bulunur. Peki ayette bulamazsın diyor. Biz de buluyoruz. Arkadaş siz anlamıyor musunuz ya? Anlam anlamıyorsanız anlatayım. Açık konuşalım. Tamam. Açık konuşacağız. Siz böyle bir toplum buluyorsanız iki şıktan biridir. Ya dost oldukları, sevdikleri seyrettikleri, takip ettikleri, hocam hacim dedikleri peşine gittikleri adamlar Allah ve Resulüne muhalefet içinde değiller. Biz yanlış biliyoruz. Ya da onlar Allah ve Resulüne açıktan muhalif iseler ki meydanda görüyoruz. O zaman bu tarafın Allah'a ahirete imanı yok. Dolayısıyla biz yine ikisini bir arada buluyor muyuz? he Yine ayet çıktı. Bulamıyoruz. Çünkü hem Allah ahirete iman edecek hem de Allah Resulü'ne karşı gelenlerle dostluk edecek. Bulamazsın diyor. Ne demek bulamazsın? Ya o, ya o. Ya harro, ya marro. Bu adam o zaman Allah ahirete imanı yok ki dostluk ediyor. Dostluk ediyorsa Allah ve Resulü'ne muhaliflerle o zaman Allah ahirete imanı yok. Çünkü bulamazsın ikisini bir arada diyor. Anlamıyor musun laftan ya? Yani Arapça ayet ama ben Türkçe anlatıyorum da. Ananızın dili ya. Onun için biz imanımızı muhafaza etmeye çalışalım arkadaşlar. Bu Allah Resulü'ne karşı gelenlere zerre kadar sevgi, dostluk ve samimiyet kurmayalım. Bak emret bana ya Resulallah ne dilersen yapayım. Babanı bırak bırakıyor. Anneni bırak bırakıyor. Karşındaki ne olursa olsun Allah için feda edeceksin. Feda edeceksin. Ama annene iyilik etme demedik. Babana yemek verme demedik. Yine sıla yaparsın. Ama seni Allah'ın yolundan uzaklaştırıyorsa, sana münkeri emrediyorsa, seni maruftan nehyediyorsa, itaat etmeyeceksin. Mesele budur. Şimdi dersin başından geldik. Çok da uzatmayacağız dedik. İnşallah da çektik. Onun için bugün tutar inşallah. Mevzuyu neyle bağlayalım? Hazreti Talha İbnül Berâ radıyallahu anh'ın sonuyla bağlayalım. Bu mübarek zat bir zaman sonra genç yaşında sahabi olduktan sonra hasta oldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisinden daha vefalı kimse var mıdır? He? Ondan tevazulu bir köleyi arar sorar fakiri arar sorar zaten en çok fakirleri arar sorar hastaları arar sorar cenazelere katılır Oradan eve dönmez, mezarlığa gider, defneder, mescidi gelip süpüreni arar. Mescidi süpüren kadın ne oldu? Mescide su getiren şu adam ne oldu? O kadar sahabenin, binlerce sahabenin arasından sallallahu aleyhi ve sellem. Hasta ziyaretine git. Hasta ziyaretinden çıkarken sallallahu aleyhi ve sellem İnni la ara talha طَلْحَةَ اِلَّا قَدْ حَدَثَ بِالْمَوْتِ Buyurdu ki ben Talha'nın durumunu iyi görmedim. Ölüm emarelerini gördüm vefat edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesiyle kimin ne zaman öleceğini bilir miydi? He? Bilir miydi? Bilirdi ya. Evet. Saad İbni Muaz mı olacak? Sahabe-i İkram'dan birine yine. Ee, Mekke'de haçtan sonra ziyaret ettiğinde ne dedi? Ya Resulallah öleceğim gideceğim. Ben buralarda kaldım, Sen, Nasıl hastayım, yürüyecek halim yok, götürülecek halim yok. Ne buyurdu? Sen daha yaşayacaksın, seninle bir takım insanlar fayda görecek. Yaşayacaksın dediği yaşadı. Bu zat için dedi ki, ben ölüm halini görüyorum. Ama dedi, mutlaka bana haber verin. Vefat ettiği zaman, çünkü anasını babasını feda edecek çapta bir Müslüman olmuş. Bana bildirin ve çabuk acele davranın. Çünkü cenazeyi bekletmek sünnete muhaliftir. Acele gömülmesi sünnettir. Onun için beni hani bana ulaşmak için işi geciktirmeyin. Cenazeyi de geciktirmeyin. Çabucak bana haber verirsiniz. Bir Müslümanın فَاِنُوا لَا bagili مُسْلِمِنْ en يُحْبَسَ بَيْنَ الظَّهْرَانَيْ Ehli. Bir Müslüman öldüğü zaman ailesinin içerisinde cenazesinin hapis gibi kalması uygun değildir. Onun için bir an evvel Allah'ın huzuruna götürülmelidir. Bunun da sebebi hikmeti nedir? İyi ise zaten cennete gidecek, cennetten onu geri bırakmak iyi değildir. Kötü ise bereketsizdir ve uğursuzdur, bulunduğu topluma rahatsızlık verecek. Çoluk çocuklarına ve ailesine bir an evvel onun şerrinden selamet için kurtulup Allah'ın azabına onu teslim etmek lazım. Allah bize yardım eyle ya Rabbel Alem. Ya Rabbi ya Rab. Cenneti bekleyenlerden, gözleyenlerden eyle ya Rabbi. Cenneti gösterdiğin selamını eriştirdiğin kullandan eyle ya Rabbi. Beni çabuk götürün. çabuk Ben yerimi gördüm. Cennete gireceğim. Beni çabuk götürün diyenlerden eyle bizi ya Rabbi. Amin Allah'ım. Bu cenaze işi bir acayip. Hadis-i şerifte buyurur ki bir Müslüman öldüğü zaman iyi adamsa cennetten makamı gösterildiği zaman bütün ailesi de toplanıp Öğlende mi kaldıralım, ikindide mi kıldıralım diye istişare yaparlarken bir tanesi dese ki, ikindiyi bekleyelim veya yarını bekletelim, köyden, kentten gelecek akrabası var dese, o cenaze mübarek insan onu duyar. Eğer ki cennetlikse der ki, Allah sana lanet etsin. Allah senin belanı versin, beni cennetten uzaklaştırıyorsun. Ben bir an evvel gitmek istiyorum, sen beni geri bırakıyorsun. Geç götürelim diyen için. Ama cenaze cehennemlikse azaba müştak o da duyar. Cenaze iyi kötü. Kendisini yıkayanı, edeni, kıldıranı, kaldıranı görür ve duyar. İmam Kurtubi'nin tezkiresinde birçok eserlerde bunları zikrediyor. Şimdi şimdi cenazeyi ne zaman kaldıralım, kıldıralım istişare yapılırken. Bir tanesi dese ki öğlende kıldıralım bir tanesi de desek ikinde kıldıralım veya yarına bırakalım. Tam tersine cehenneme gideceğini bildiği için kim önce yapalım bir an evvel e, vazifemizi yapalım cenazeyi erken işte kaldırmak kıldırmak sünnettir falan falan derse o adam cehennemlik olduğu için Allah sana lanet etsin belanı versin sen beni cehenneme bir an önce mi göndermek istiyorsun der. Hadis şeriftir ve sahillerde geçiyor. Ama bundan korkulmaz. Neden? Çünkü bu zaten cehennemliktir. Bunun bedduası tutmaz. <gülüyor> Bunda anti parantez. Hadise bir şey yapayım yani. Ama öbüründen kork. Öbürü mübarek cennete gidecek. Sen geciktiriyorsan orada da bir sıkıntı olabilir. Onun için önceden müsaade almak lazım. Ulema'dan, suleha'dan, evliya'dan. Efendi hazretleri, mübarek üstadımız hazretleri siz vefat edince dünya yerinden cemaat gelmesi için bir iki gün sizi bekletmemize izin verir misiniz şimdiden? Bir izin almak lazım yoksa basarsa bedduayı yanarsın yani. İzinsiz iş yapmamak. Vasiyetlerin önemi vardır yani. Vasiyet mühim bir şey. İnsanlar bu şekilde vasiyetlerini yapmaları lazım. Ölem? Beni mesela pazara kadar bekletin arkadaş. Herkes gelecek. Pazara kadar bekletin. E sizin tatiliniz pazar ben ne yapayım? İnşallah cuma ölürüm ama... Cuma ölen şehit olur. Pazarlık meselesi. Cuma ölürsem de pazara bekletin. Pazara mezaraya. Yani. Neden? Cemaatim çok olsun. Neden? E mübarek adam ben kendi kendime yetecek durumda bir durumda değilim. Ne kadar cemaat fazla dua ederse o kadar günahım affolur bende yırtarım diye. Anladın? Ama ben büyük bir evliya olsam kimseye haber vermeyin doğru götürün derim. Niye? ne lazım bana he geleceklerse bir de onlarla mı uğraşacağız fazla cemaat ne lazım bana derim çünkü neden garantideysem öyle derim ama korkudaysam diyorum tatil gününe denk getirin cemaatimi bol getirin inşallah he, he inşallah ne inşallah Allah dilerse ölmeyeceğiz mi kardeş Evet abis. bazı işaretler de var bazı emareler var işaretler var Kimi diyor yüz sene yaşayacağım. Kimi diyor 107 sene. Çok ihtilaflı rivayetler ama bir tanesi rüyama girdi. O da mübarek bir adam. Adı Yaman'a bağlı. Dedi bana ki sana çok uzun yaşayacaksın diye söylüyorlar ya. E itibar etme o rivayetlere dedi bana. O da rüyamda dedi bana. Ay mübarek adama. Şimdi ben de kaldım iki arada bir derede. Uzun yaşayacağımı bilsem ona göre biraz esnek hareket edeceğim. Ama işler yaklaşıyor arkadaşlar. Dünya o kadar uzun değil. Rabbimize gidiyoruz. Rabbim kurban olduğum Allah'ım. İman selameti ya Rabbi. iman selam. Amin. Ve bu cemaatimin duaları, istiğfarlarını nasip eyle ya Rabbi. Allah için sevenler, Allah için gelenler, Allah için namaza başlayanlar, içkiyi, kumarı, zinayı bırakanlar. O kadar adama nasıl? sebep oldum Allah'ın izniyle. Bir sebep olduğumdan birinin duası bile yeter bana inşallah. Ben size çok itikat ediyorum. Bak sizde sapıtmayın ha. Benim size çok hüsnü zannım var. Allah'ın izniyle şefaat edeceksiniz inşallah. Müslümanlar birbirine şahit olacak ve şefaatçi olacağız inşallah. Ben de size siz de bana inşallah. Evet. Görmüyor musun her Perşembe adam yazıp duruyor Serkan Efendi. Çarşaf çarşaf liste. Ölenlerin ruhuna okuyup duruyoruz. Boşuna mı işte o da şefaat. Yüz binlerce insan kelimeye şahat ediyor şimdi. Boşuna mı? He ona göre işte. Yani işte, kim öldü şimdi dedi için. Ercan ben uyuyor mu? Ha, Bak o uyuttu unuttu gitti ben unutmadım. Kahraman abi ölmüş. Bursa'nın en eski ihvanlarından. Kahraman mübarek, pehlivan. Gelirdi bize. Efendim. Tabak, tab Debbah Yunus. Tabak Yunus derler caminde. Gece kalırdık. İbadetler ederdik. Çok feyizli ihvan. Daha benim sohbetten birkaç gün sonra ölmüş geçen ay. Allah rahmet eyle ya Rabbi. Kabrini nur eyle ya Rabbi. Derecesini hale ya Rabbi. Efendi Hazretlerimize bağlılarının karını göster ona ya Rabbi. Amin. Şimdi okuyan bir şahadet bakalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammed abdu ve resuluh la ilahe illallah muhammedun resulullah Fi <fî> kulli lemhetin ve nefesin adedemâ ve şi'ahû ilmullâh'' ''Allah, Allah, Allah'' Celle Celaluhu. İstanbul'dakiler güzel oluyor. Şimdi bu sonunu biraz bilmiyorsunuz hala. Mübarek. Bir kelime-i şehadet okuyoruz ama her saniyede her nefeste Allah'ın ilminin kuşattıkları sayısınca katır trilyonları geçiyor, hesap makineleri duruyor, her şey stop ediyor, bu zikrin sevabı bitmiyor. Şimdi hepsini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bizden kabul eyleye. Amin. Kahraman abimizin ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyleye. Amin. Amin. Bu gecede ruhaniyetini haberdar eyleye. Mahşer sabahına kadar yiyip bitiremeyeceği kadar ecrü mükafat ihsan eyleye. Amin. Amin. Ben sizi unuttum mu şimdi? Okuyorum önünüze dirinize. Mübarek adam. Sen de beni unutamazsın. Bu işler karşılıklıdır. Şefaat bu. Şefaat demek aracılık demek ben evliyayım, seni kurtaracağım demek değil. Şefaat'in lügat manası aracılık. Ben sebep oluyorum, okutuyorum, sen de sebep olacaksın, benim ruhumu okutacaksın. Yoksa ben seni kurtaracağım anlamında değil. Allah kurtarıyor. Ama sevaplar, hediyeler ulaşıyor eli i e göre. İnşallah. Şimdi bu mübarek zat bir geceliğin vefat etti. Kainatın efendisinden sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz sonra, ertesi gece mi kaç gece bilmiyorum vefat etti. Vefatından evvel şöyle vasiyet etti. Dedi ki: "Beni dedi, çabuk defnedin. Beni Rabbime kavuşturun, ilhak edin. Sakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi cenazeme çağırmayın." dedi. Biz olsak ne deriz? He? Mutlaka gelsin deriz ya. Zaten de hatırımız da var. Bayağı bir hukukumuz da var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bana haber verin mutlaka gideceğim demiş. Biz ne yaparız? Mutlaka çağırın. Ne dedi? Çağırmayın. Çünkü bizim mahallede Yahudiler var. Her an ondan intikam almak için suikast hazırlığı yapıyorlar. Korkarım beni cenazeme gelirken giderken bir eziyet çeker dedi. Ben Yahudilerden korkuyorum. Resulullah'a bir şey yaparlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyor musun sevmek ne demek? Ölürken bile sevdiğini tercih etmek demek. Yine nefsini devreden çıkartmış. Diyor ki ben onu düşünüyorum. Başına bir iş gelmesin. Ondan sonra... Sakın bu saatte ben yakında vefat ederim ama kaç dakika daha yaşarım bilmiyorum. Ona adam falan göndermeyin. Gece vakti gelirken yolda başına bir şey isabet eder. Bir hayvan efendim, bir baş, önüne çıkar. bir sıkıntı. Ya ne olacak? Sabah olduğu zaman... Kendisine benden selam söyleyin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ona Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu istirhamımı ulaştırın ki benim için istiğfarda bulunsun, benim günahlarımın affı için allah Teala'ya muracaat etsin. Evet. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi haberdar etmediler. ...mubarek vefat etti, onu acele defnettiler... ...kainatın efendisine sabahleyin sallallahu aleyhi ve sellem... ...haber geldi... ...hemen kalktı... ...nereye giderdi? Cenaze gömülşe de Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetlerinden bir sünnet... ...nereye giderdi? Kabrine giderdi, kabrinde bir dakikalardı. kılardı... ...ben kılamadım, niye bana haber vermediniz derdi... Giderdi kabrinde bir daha cenaze namazı, gömüldüm, gömülmüşken cenazesini kılardı. İnsanları da saf tutturdu dedi, arkama saf olun. Yeniden kendisi kabrine durdu, safı kurdu, namazını kıldırdı ve ondan sonra bakın, bu eli sahabe fi temici sahabe, i̇bn Hacer bunu zikrediyor, el istihab da zikrediyor, marifet Sahabe'de birçok kitapta bu hadis-i şerifi bu zikrediyor taberani moce mefsatta zikrediyor Ebu Davud bir kısmını zikretmiş Mecmuv-i hissemi zikretmiş duaya bak hizaya gel sen ananı babanı malını mülkünü varını yoğunu Allah'ın Resulü'nün yolunda feda edersen sana biat ettim deyince sözünde durursan her şeyini onun yolunda teslim edersen kainatın efendisi de senin başına gelir duası nasip olur ne buyurdu? <gülüyor> Ey benim Allah'ım, sen bu talhaya mahşerde kavuştuğun zaman o sana gülsün, sen ona gül. Böyle bir dua var mı ya? Allah güler mi? Gülmez. Bizim gibi güler mi? Gülmekten münezzeh. Ya Rabbi talha sana kavuştuğunda senin huzuruna gülerek gelsin. Sen de onu rızan ile karşıla. Böyle bir dua ben pek yakında kitaplarda görmedim. Bu kadar da okuduğum kitaplarda da pek rastlamadım. Sahabeden birçoğuna çok dualarını rastladım. Farklı bir dua. Yani rızayı temsil ediyor. Onun için biz hangi devirdeyiz, hangi dönemdeyiz, kim ne der, kim ayıplar, kim kınar hiç bizi alakadar etmez. Allah ve Resulünün tarafında olacağız. Kur'an ve sünnet yolunda gideceğiz ve Kainat Efendisi'nin sünnetlerini, hadislerini aynen yaşayıp yaşatmaya çalışacağız. Allah ve Resulü'ne, Kur'an'a ve sünnete karşı gelenlerden dostluk ve ilişkiyi tamamen keseceğiz. Ve bu uğurda da ne başımıza gelirse razı geleceğiz. Bundan sonra bu kararda olacağız. Sahabe-i Kiram'dan örnek alacağız. Bize de Kainat Efendisi'nin duaları ve şefaatleri vasıl olacak inşallah. Tamam mı? E şimdi bak daha dolu mesele var, ama bu kadarla kalalım, inşallah perşembeyi takip edin. Bu derslerin devamı perşembe yapılacak belki bu perşembe biter veya bir daha perşembeye sürer, onları bilmiyorum ama inşallah Rabbim Teala amel etmeyi sizlere nasip eder, evet. Dergimizde sizlere ebul Hasan i Şazeli Hazretlerinin, bakın bir daha bunu bulamazsınız, Ebu'l-Hasen-i Şazeli, Büyük Veli Ne yazdık size? 57 tane vasiyet yazdık Oturun bir sessiz olun Dua diyoruz, edeceğiz 57 tane Vasiyetini yazdık Borçtan kurtulmak istiyor musun? 6-7-8'li sayfelerdeki dualar Şerrinden korkulan kişinin yanına girince ne okuyacaksın? 9. sayfadaki dualar Sıkıntın var, musibet var Kurtulmak istiyor musun? 5. sayfadaki dualar 99 derdin olsa hepsine deva olan zikir 8. sayfada Kalbinin ölmemesi, iman nurunu sönmemesi için 7. sayfada Rızkına bereket, elin boş kalmasın, cebin boş kalmasın 5. sayfada Neler neler neler neler Ne dualar 24 saat Bir adam sıralı zikir yapsa Bir adam da iki satırlık bir zikir yapsa Sayfa 93 94'te bunun bu zikri öbürünün 24 saat zikrinden neftal, 1000 sene ömrü olsa 1000 sene zikirde kalsa öyle bir zikir öğretmişler ki 94 96'larda hepsinden efdal Yine böylece bugünden yarına veya bugünden bir daha haftaya veya bir daha aya veya bir daha seneye kadar Hayırlı olmayan bir şey sana nasip olmasın Senin malın çoluğun çocuğuna ne şerliyse O uzak gitsin def olsun karşılaşmayasın Bunun için istihare Namazı kılmak istiyorsan Özel bir istihare Günlük istihare haftalık istihare Aylık ve yıllık istihare Bu sene bu gece kılıyorsun Seneye kadar öyle bir dua öğretmişler ki Muhittin İbn Arabi Hazretleri gibi veliler Ya Rabbi bir daha seneye kadar hayırlıysa gönder, şerliyse çevir ve böylece otomatik istareye giriyorsun. Bir sene sana şerli bir şey gelmiyor. Bu da 94 ve 96. sayfelerde zikredilmiş. 13'ün dergimiz başka dergilere benzemez. Kaç cilt kitaba bedeldir. Allahu Teala Hazretleri amel etmeye muvaffak eylesin. Kardeşler, yeni bir Risale çıktı, 63. Risale. Allah ömür verirse, 163'ü göstersin. 63'teyiz, Allah'ım 163'ü göstersin. Kolay bir şey değil, kitap yazmak kolay bir şey değil, roman yazmaya benzemez. Kadın halleri Risalesi. Bakın, bunun tabi sonunda... Alfabetik virüs var. O kadar önemli meseleler var. Hays konusuyla ilgili, nifaz konusuyla ilgili, efendim camiye girmekle ilgili, eşiyle ilişkiyle ilgili, vesaire vesaire. Ancak özellikle en sonunda, efendim özür kanı ne demek, adeti sabit kadın ne demek, ondan sonra düşük yapan kadınla ilgili meseleler, lohusa için... Efendim geçerli olan, hayızlılar için geçerli olan, adetini unutan, e bunlardan bize ne? Senin hanımın var, senin kızım var, senin yetiştirdiğin insanlar var. Kıyamet günü azabın en şiddetlisi, eşini çoluk çocuğunu cahil bırakan eşlere gelecek. Allah bizi o şiddetli azaptan muhafaza etsin. Onun için bu kitap el kitabıdır. Hanımların birçoğu, Gelenek görenek kabilinden iş yapıyor. Bundan sonra hesap defteri tutacak. Başını sonunu gününün başını ortası sonu tespit edecek. Çünkü iddeti değişir, adeti değişir. Mekke'de rastlar, ümrede rastlar. Tavaf yapabilir mi, yapamaz mı? Eşiyle ilişki helal mı, serbest oluyor mu, ne zaman başlar? Yıkanması mı lazım, yıkanmadan olur mu? Bin türlü mesele. Bütün bunlar erkekleri de alakadar etmektedir. Bundan dolayı özellikle hayızlı kadın namaz kılar, oruç tutar diyen sapıklara reddiyeler. Namaz kılamaz da oruç tutar diyen sapıklara reddiyeler. Çünkü namaz da kılamaz, oruç da tutamaz. Mescide giremez. Mescide girer diyenleri Yahudilere meyletmekle suçlayanlar reddiyeler. Efendim, hayızlı ve cünüp olanlar Kur'an okuyabilir mi? Okuyamaz. Bu husustaki reddiyeler. Kur'an'a değebilir mi abdestsizler? Değemez. Bu husustaki reddiyeler. Şu kadarcık bir kitaptır ama içinde öyle faydalı ilimler var. 140 sayfa falan. Rahman, bundan sonra çoluk çocuğumuzu cahil bıraktıysak tevbe edelim. Hemen bu eserle onlara ulaşalım. Yeni etmeler, buluğa erecekler, ermek üzere olanlar. ilk iş bunları bilmesi lazım. Aksi takdirde namaz farz olur. Kılmaması lazımken kılar, kılması lazımken kılmaz. Allah muhafaza bir vakit namazdan seksen sene cehenneme gümler. Bilmemek mazeret değil. Bakın bu kitaplar aramızda, elimizde. ehli sünnet dört mezhef fıkhının müştehitlerine göre hazırlanmış, tam amel edilecek bir eserdir. İnşallah çoluk çocuğumuz, eşlerimiz istifade eder. Biz de onları cahil bırakmanın vebalinden kurtuluruz inşallah. Böylece hepinize vazifedir bu ilimleri ulaştırasınız Allah tazi hayırlara ulaştırsın şerlerden muhafaza eylesin. Amin. Seyyidi te dhu antum nihana min Amin te dhu antum. Subhanallah alaihila ala ala ala hamdulillah Rabbi ala Seydi almurcelin Muhammedu alaihi wasallamu ala Seydi almurcelin Muhammedu alaihi wasallamu ala Seydi almurcelin Muhammedu alaihi wasallamu ala Seydi almurcelin Muhammedu alaihi wasallamu ala Seydi Allahümme nas'aluke'l cennete ve aqrab beleha min kavli ve amali, na'udubike minen nar ve ma aqrab beleha min kavli ve amali. Allahümme nas'aluke min Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi sellem. Na'udubike min Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi ve Ve ve la kulli nauzi biki min'şşerri kulli vaajli vaajili ma'limna minhum ma'lemna alam allahumma man qaddaytelenam qada fa ja'alaka bita'uw wa rüşda allahumma rabbena atina amelenke rahmeten ve heyyilana min emrina rüşda allahumma rabbena atib lenana nurana ve ğfir lenana innaka ala kulli şey'in kadir ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin bizenevel ölenlere rahmeteyle kabirler nuruyla Allahü kabulu khayr muratlamzuhusuli cubirun. Salat ve selam oleyin ki ya Rasulullah, salat ve selam ya habib Allah, salat ve ya seyid al-awlin ve al Subhan Rabbi Rabbi al-azze taamma Ve salamın ala al-mursalin. Ve alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Elaşerafi ruhü Sallallahu aleyhi ve sellem. ve ve efendi ve Emir Sultan Buhârî ve kahraman abimiz El Fatihah